Yeah Thank Merhaba kainat, bugün 24 Ocak Perşembe, yıl 2013, ay 1, gün 24, Kasım 78 1434, Hicri Rebbiyevel 12, 1428, Rumi Ocak 11 Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, 1993 Fırtına Günün sözü, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz, Uğur Mumcu ...günün tarihi. 20 yıl önce bugün 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu menfur bir suikaste kurban gitmişti. Araştırmacı, gazetecilik, araştırmacı gazetecilik konusunda örnek çalışmaları olan ve 20'ye yakın esere imza atan Uğur Mumcu yıllarca Cumhuriyet gazetesindeki yazılarıyla ...okurlarını aydınlatmıştı. 88 6 yıl önce bugün 24 Ocak 2007'de eski Dışişleri Bakanı, gazeteci ve yazar İsmail Cem İstanbul'da vefat etti. 88 yıl önce bugün, 24 Ocak 1925'te de Doğu Anadolu'da Şeyh Said, Cumhuriyet yönetimine karşı başkaldırdığı gerekçesiyle yakalanarak Şark İstiklal Mahkemesi'ne verildi. Oğlu ve öteki isyancılarla birlikte hızla idam edildi. Yemek Listesi gün 24 Sebze Çorbası Kapama, erişte, zeytinyağlı kereviz, meyve. Büyük Mutlu Saatli mi? Marif Takvimi Kes açık radyo Burası 949 Açık Gazte programı başladı. AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz internet üzerinden aynı zamanda. Ve Ömer Madra, Can Tombil, Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, girişi Moğollar grubundan Urmumcu Anısına adlı enstrümantal parça ile açtık. Yaptık. Urmumcu 22 Ağustos 1942 doğumlu ve 1993'te 24 Ocak'ta 20 yıl tam 20 yıl önce Ankara'da evinin önünde araştırmacı bir gazeteci, yazar Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önüne arabasına konulan bombanın patlaması sonucu bir suikaste kurban giderek hayatını kaybetmişti. Tam 20. yılı oluyor. Ve e, faili meçhul sayısız faili meçhul cinayetten de bir diğeri olarak karşımızda yer alıyor. Bu tarihte bugün neler olmuşa geçmeden önce herhalde şey de söyleyelim. Bugün bazı gazetelerde önemli Radikal gazetesinde mesela bir zaman aşımının da geçerli oldu olacağına dair açıklama var. Vurmumcu'nun 24 Ocak 1993'te bombalı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada tespit edilemeyen sanıklar yönünden zaman aşımı süresi bugün akşam saatlerinde doluyor. Bugün soruşturmaya ilişkin bir gelişme yaşanmadı takdirde dosya Kapatılıyor, siz sağ. biz selamet deniyor. Bu arada Vurmumcu'nun da ölümünün 20. yılında çeşitli etkinliklerle anılacağını belirtelim. İlk tören 10.30'da Vurmumcu Parkı'nda yapılacak. Saat 12'de de öldürüldüğü sokakta karanfillerle anılacak. Unutmadık diye Cumhuriyet Gazetesi kendi yazarına... ...uzun yıllar yazmış olan yazılarına... ...özel kapakla... ...Mumcu'yu anıyoruz diye bir... ...dört sayfalık özel bir... ...kapak... ...yapmış... ...gözlerdeki damla hala taze diye... ...ve Özge Mumcu'nun... ...Işık Kansu'nun, Özgen Acar'ın... ...Avukat Halil Sevincin ...Utku Çöz Çakır Özer'in... ...yazıları da... ...yer alıyor... Uğur Mumcu'nun kendi yazılarından biriyle de birlikte. Evet. Tarih. Şey, ufak bir hatırlatma da yapmak lazım. Geçtiğimiz haftada Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Uğur Mumcu, Ahmet'ten arkadaşları da Muamber Aksoy ve Bahriye Üçok'un öldürülmesi olaylarından da bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan Umut ile ilişkin açılan ve yargıtayın bozma kararına tekrar görülen davada Üçsan'ı yasa dışı tevhid, selam ve kudüs ordusu örgütü kurmak ve yönetmek suçundan yargılamıştı ve 12 yıl 6 ay, 5 sanığın ise aynı örgütten 6 yıl 3 er ay mahkumiyetine karar vermişti. Davanın bu şekilde sonuçlanması da cinayetin arkasındaki örgütün ulaşılamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Bunu da ufak bir hatırlatmasını yapmak gerekiyor galiba. Evet bu konuyu Türkiye'de medyada ısrarla ana akım medyada da internet üzerinden de çok ısrarla takip eden Alper Görmüş'ün böyle bir tamamen faali meçhul bir cinayet olarak devletin tepelerinde bir yerdeki talimatla bağlantılı olarak yapılmış olduğunu gösteren çok sayıda kanıt olduğunu da söylüyor. Evet. Şimdi diğer şeylere de bakalım. Tarihte bugün neler olduğuna da gözle atacak olursak Gaius Kaysar ya da Gaius Sezar Kaligula diye bilinen kişi tarihte 41 yılında bugün öldürülmüş Petor yani Cumhuriyet muhafızları tarafından ve yerine de amcası ya da dayısı Claudius ...gelmişti... ...1858'de bugün de... ...Düğün Marşı Felix Mendelssohn... ...Bartoldi'nin... ...bugün... ...1858'de bugün... ...Kraliçe Victoria'nın... ...kızı Victoria ve... ...Rusya... ...Kaiser'i Friedrich... ...arasındaki evlilik... ...için yapılan... ...Düğün Marşı... ...ondan sonra... Dünyanın, batı dünyasının özellikle pek çok yerinde, ülkesinde düğün marşı olarak benimsenmiş. Günümüze kadar da gelmişti. Ta 1858'e kadar geri gidiyor. 1994'te Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TürkSat 1 fırlatılmış ama 10 dakika, 12 dakika sonra okyanusa düşmüş. Böyle bir haber var ve 2011'de de en az 35 kişinin öldü, 180 kişinin de yaralandığı Moskova'nın Domodedovo Hava Limanı'nda bir bombalama suikast sonucu böyle bir ölüm olayı cereyan etmiş. Evet günümüzdeki haberlere dönecek olursak şimdi. Ee, en önemli haber herhalde Irak'ın kuzeyinde <gülüyor> Tuz Hurmatu e, da e, Türkmenlerin yoğun e, nüfusun Türkmen nüfusun yoğun olduğu Tuz Hurmatu yerleşim biriminde bir intihar eylemcisinin bir camide düzenlediği bombalı saldırıda en az 35 kişinin öldüğü BBC Türkçe'nin haberine göre Tuz e, Önce ölü sayısı 21 olarak bildirilmiş ama sonradan en az 35 deniyor. Anadolu Ajansı da patlayıcıya sarılı kıyafetiyle taziye çadırına girmiş. Ölü sayısı 42 diye veriyor Anadolu Ajansı. Evet aralarında Türkmen siyasetçilerin de bulunduğu 75 kişi de yaralanmış. Bu saldırıda sonrasında Şiilere ait cami ve burada kurulan taziye çadırını. Hedef falan bu saldırıda yaralananların arasında Irak Türkmen cephesi yöneticilerinde bulunduğu belirtiliyormuş. Evet mezhep eksenli gerginliğinde çok artmasından körüklenmesinden siyasi çekişmenin de şiddetlenmesinden de korkulduğu belirtiliyor haberde. Kürdistan Özerk yönetiminin lideri Mesut Barzani'nin Kerkük'teki merkezlerine yönelik saldırıda da çok sayıda kişinin ölmüş olduğunu da hatırlatıyor. BBC Türkçe bu bir, en önemli haberlerden biri. Bir diğer taraftan da ülkede, yani Irak'ta Şii, Şii Başbakanı, işte Nuri El Maliki'ye ve politikalarına tepki duyan Sünni gruplarda üç haftadır protesto gösterileri düzenliyormuş. Evet yani bu çok sık giderek sayıları da artan ve şiddeti de yükselen bombalı saldırılar ve siyasi krizin acaba Irak'ta yine iç savaşa, İç savaşı zaten tam hiçbir zaman bitmiş olduğu söylenemeyecek olan iç çatışmanın, iç savaşın tekrar büyük ölçüde alevlenip alevlenmeyeceği konusunda ciddi bir kaygı yaratıyor. Bir Mali'de Malide'de yani bu korkunç teröre karşı savaş adı altında yürütülen Batı dünyasının en büyük blowback ile karşılaştığına dair de haberler geliyor yani. Geri tepmesi bu sefer çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu konuda gayet derinlemesine analizleriyle bildiğimiz Seamus Milne Guardian gazetesinde Fransa'nın Mali'ye müdahalesinin terörizmi hızlandıracağını ama aynı zamanda Batı'nın Afrika'daki bu askeri ve militer ya da başka türden müdahale yığınağının kaynaklar peşinde bir kovalamaca olduğunu da gösteriyor. Yani doğal kaynaklar, mineraller, petrol ve diğer şeyler üzerinde. Ama galiba e, bunlar için harcanan paraya değer diye düşünüyorum. Fransa açısından Mali müdahalesinin faturası 30 milyon avro olmuş. Bir diğer taraftan da baktığınız zaman o minerallerin zenginlerinin evet, bunun kat kat, yani. kat kat fazlası olduğu da görülebilir. Yani Fransa'ya Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Herhangi bir batı ülkesine ya da geniş çapta dünyaya bir Mali'de cihad, cihadcıların, Mali'de, Somali'de Britanya'ya, Fransa'ya, Batı Amerika'ya bir tehdit oluşturduğu tam bir saçmalıktır diye yazmış Seamus Mill. Ama yeni bir cephe açılması Kuzey Afrika'da ve Sahel denilen bölgede teröre karşı tırnak içinde bir cephe açılması ve yeni bir cinayi diyor kendisi terimi aynen öyle drone yani insansız hava araçlarıyla yapılacak bir saldırıla eşliğinde muazzam bir potansiyel bölgede e, felaket için ve yeni bir blowback yani yeni geri tepme olayları yaratacaktır ve son 10 yıl her türlü şüphenin üstüne şek şüphe yok ki gösterdi ki diyor bu tarz müdahaleler krizleri çözmüyor terörizm denen olayın temelleriyle nedenleriyle uğraşmak şöyle dursun onları derinleştiriyor ve yeni çatışmalara gebe bırakıyor bu apaçık görünüyor daha büyük askeri mücadele müdahaleler daha da otoriter rejimler diktatörlükler yaratıyor ve bunun e, kullanılan dil de, retorik de burada bütün e, insanlar arasındaki toplumlar, toplumlar içi e, camyalardaki ilişkileri de büsbütün zehirliyor. Ama anlaşılan o ki şey parası e, bedeli bunun defalarca ödenmeye devam ediyor nasıl ölenler çünkü ölüyle kalıyor bir şekilde ve yoksul siyah insanlar batı, Bizim zilenler. galiba gördüğümüz kısmı da olabilir bu buzdağın. Çünkü e, tekrar ben maliye konusuna gireceğim bu e, operasyonların. Fransız basını savunma bakanlığının yurt dışı askeri operasyonları için her yıl bütçeden 630 milyon avro. Yarım milyar dolardan daha fazla. Bir yardım mali yardım aldığını duyurmuş. Yani bu her yıl 630 milyon avro ile Fransa'nın savunma bakanlığı. 1 milyar dolardan fazla 630 milyon avro. Bir milyar, evet evet 1 milyar dolardan fazla pardon ben şey üzerinden hesaplayayım. 1,5 milyar dolara yakın. <gülüyor> evet bu parayla e, yurt dışı operasyonları gerçekleştiriyormuş ama yakın zamanda sizin hatırladığınız var mı Afganistan dışı, dışında Fransa'nın asker gönderdiği e, ya da bu tip operasyonlar gerçekleştirdiği. Afrika'nın bazı yerlerine yani tam hesabını tutmaya imkan yok tabi ama. Bazı müdahalelerde i̇şte başarısız Somali'de dizine, gördüğümüz gibi evet. başarısız rehine kurtarma operasyonları yapıyordu. Bu operasyon sadece Mali 30 milyon avroya mal olmuş ama şu anda 630 milyon avro gibi bir para alıyormuş her sene Savunma Bakanlığından. Savunma Bakanlığı genel bütçeden. Kim bilir daha o paralarla neler yapılıyor ne bilmiyorlar. Görülmemiş bir oluyor. fiyaskoyla da sonuçlandı. Bütün rehinelerin topluca ölmesine yol açtı. Evet. O şeydeki... E Üst üste girişilen hem Fransa'nın hem de Cezayir'in operasyonlarıyla onun ayrıntılarına daha sonra da önümüzdeki programlarda girme fırsatı belki bulabiliriz. Çok ciddi bir denge bozucu gelişme oluyor ama şimdilik burada bırakalım Robert Fisk daha ilk, ilk ve ikinci müdahaleden her ikisinden de önce yazdığı yazılarda rehinelerin kurtarılmasını bekliyorsanız e, bekle, beklememiz ahmaklık etmemiz olur. Çünkü eski şeylere bakınca hepsini öldürüyor, öldürüyorlar çünkü diye yazmıştı ve maalesef dediği, doğru, dediği doğru çıktı. evet Diğer haberlere de hızla bakalım. Galatasaray Üniversitesi'nin 142 yıllık binasında büyük yangın ve küllerinden yeniden doğacak. Küllerinden doğacak manşetiyle mesela Radikal gazetesi veriyor. Ve camianın ayağa kalkmış olduğunu ve aynen yapacağız demiş olduğunu. Yani 10 saat 19'da belki gün başlayan 142 yıllık bu binada 110 itfaiyeci, 47 araç ve 2 römork, gemi ancak gece yarısı söndürebildiği yani 5 saat ne oluyor evet. 5 evet. saat ama yangının 19'da başlaması tabii ona müdahalenin de aynı anda olduğu anlamına katiyen gelmiyor. Çünkü çok gecikmeli olarak müdahale edilmiş olduğunu bizzat gözlerimle görmüş biri olarak tanıttık etmiş biri olarak söyleyebilirim. Ayrıca da yani bu eğer mesela bir tanker olsaydı bir arkadaşımız da. Konuşuyordum bu konuda Bu bir tanker ya da Bir mühimmat deposu değil Olsaydı Artık İstanbul'un belli bir bölgesinin Havaya uçmuş olduğunu da varsayabilirdik Bu kadar geç bir zorlu Bir müdahaleden sonra alt tarafı e, Kagir ah, Şeyleri de Ahşap olan bir bina yani çatısı Ve bazı iç e, Düzenlemeleri ama esas itibariyle bu kadar büyük bir zorlukla denizden, karadan ve <gülüyor> havadan zaten bir müdahalede söz konusu olamazdı herhalde. Olması da gerekli miydi bilmiyorum ama büyük bir problem oldu. Ve temel bütün kuralları böylesine bir afet durumundaki yapılması gereken, uyulması gereken temel bütün kuralların göz göre göre çiğnenmiş oldu ve Türkiye'nin her bakımdan, e, krizi önleme e, ya yani afet çıkmadan önce alınacak önlemler başta olmak üzere her aşamasında müdahale aşamasında ondan sonra da yapılabilecek e, örgütlenme açı, açısından her açıdan yetersiz bir durum sergilediği diye açık ortada ama gerekçe bulma konusunda yok galiba bu dediğiniz yetersizlik durumu Çünkü Kadir top başta e, yangının bu itfaiye ile alakalı gelişen polemiiyle bu polemiğe dair bazı açıklamalarda bulunmuş. Topbaş itfaiye ekiplerinin yangın olmadığına dair tutanak tuttu haberlerinin yanlış olduğunu söylemiş. Ve Topbaş bize yangın çıktıktan da yarım saat sonra ihbar geldi ve ekiplerimiz 6 dakika sonra olay yerine ulaştı. Bize geç intikal etmiştir. Ee, bu olay hepsini kayıt hepsi kayıtlarda var diyor. Fakat Radikal Gazetesi'nde binanın 3 kez tutuştuğundan bahsediyor. İlkini güvenlik söndür güvenlik görevlilerinin söndürdüğünü Tekrar tutuşunca itfaiyenin geldiğini Aynı şeyin yine yaşanmasıyla da O büyük yangının ortaya çıktığından bahsediliyor ve Arada da bir bir Çelişkili ifadelerde Görülebilir ama gerekçeler Gördüğünüz üzere eksiksiz bir şekilde verecek. Evet vali uzun bir yarım saate Yakın bir konuşma yaptığını gördüm Mesela İstanbul valisinin Ve e, tamamen ne kadar haklı Yerinde müdahale ettiklerini ve hiçbir En ufak bir e, Kasıt ihmal. ...yetersizliğin söz konusu olmadığını söyledi... ...aynı şekilde belediye başkanı da söylüyor... ...yani dolayısıyla... ...aslında... ...son... ...yıllarda... ...sayıları gittikçe artan... ...tarihi... ...yapıların yanması... ...olayının bir son... ...çekirdeği... ...yani... ...son 20 yıl içinde... ...75 tarihi binanın... ...yok olması gibi muazzam bir afetten bahsediyoruz aslında bu gerek belediye başkanının gerekse e, valinin açıklamalarını tatmin edici bulmak bence herhangi bir aklı başında vatandaş karşı, e, açısından imkansız yani tarihi il milli eğitim müdürlüğü binası Haydar Paşa Garı Gazze Üniversitesi işte senin daha önce sözünü ettiğin Gazi Osman Paşa Okulu diye adlandırılan yalı yani son 20 yıl içinde tamamen farklı şeylerden sonra sonuçlardan sonra mahvolup giden bir büyük ihmaller zincirinden bahsedebiliriz. Eğer sabotaj yani bunların daha sonra ranta dönüştürecek bir otel, otopark ya da başka bir şey için kullanılması, rant için kullanılması gibi bir kasıt. ...yok ise eğer... ...hakikaten... ...tasavvur edilmesi güç bir... ...oranda... ...ihmal var diyebiliriz... Et ...mesela mi? bir haberde de Serkan Ayazoğlu'nun bir haberinde de... ...Taraf Gazetesi'nde var... ...50 bin avro... ...tutarında bir sistemle... ...önceden yapılacak bir sistemle... ...soğutma sistemiyle korumak mümkünmüş... ...ya beş buçuk saat... ...kadar sürmüş olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani aklın, hayalin alması güç bir durum. Daha fazla bir şey söylemek şu anda istemiyorum ama... ...Mektebi Sultani Camiası kararlı bir şekilde yeniden yapacak... ...ve asla otel olmayacak deniyor. Vakıf ya bu kadar kolay olmamalı galiba. Yani otel polemiğini ben takip edemedim ama... ...bir otel yapılma gibi bir durum söz konusu... Ve bunun içinde Galatasaray öğrencilerinin de başlattığı bir imza kampanyası da var aynı zamanda change.org'dan e, yapılan bir imza kampanyası var okulu olarak kalsın Galatasaray Üniversitesi diye ama bu kadar da kolay olmamalı. Bir yangın çıktığı takdirde buranın hemen okul vasfını itirip başka taraflara e, başka binalara taşınması durumu, buranın da otel yapılması durumu ki e, bu şekilde de bir e, niyetten de. Söz konusu, konu, e, konu, mevzu bay galiba. Evet ama bu herhalde toplumun tepkisiyle e, bu öğrencilerin başta olmak üzere öğrenciler başta olmak üzere ya, tabanın tepkisi ile bunun bir otele, ranta, rant mekanizmasına dönüştürülmesine izin verilmeyecektir sanıyorum. Ama tabi bütün bu şey retoriği de beni ...en azından... ...sıradan bir vatandaş olarak... ...yurttaş olarak beni çok rahatsız ediyor. Eskisinden daha iyisini... ...yapacağız şeklinde bir... E, ...retorik de çeşitli yerlerden... ...geliyor kulağa. Yani... ...Cem Erciyes de bugün yazmış... ...Radikal Gazetesi'nde bir uzaylı olarak... ...elektrik kontağı... ...başlığıyla. Yani eskisinden daha iyi yapılma vaadiyle Asla bir, daha bir daha asla asla eski tarihi özgün bir yapı olmayacak orası diye bitiriyor Erce yazısını. Eskiymiş gibi yapan yeni bir Galatasaray Üniversitesi yapılabilir. Belki sadece gıcır gıcır sevenlere iyi gelebilir ama tarih sevenler hep eski binayı hüzünle anlayacak diyor. Bir de dün e, Ragıp Duran'ın e, internette gördüğüm bir yazısıyla orada orayla bütün aile ve kendisi de Dahil olmak üzere çok yakından eğitimiyle ilgili gazeteci e, Ragıp Duran. Dört e, sene BBC'de çalışıp Londra'da bulundum ve hiç böyle yangınlar olmuyor tarihi binalarda. Neden burada e, bu kadar çok diye de cevabı aslında kısmen bilinen bir soru sormuştu. Evet, Cem Erciyes de haberinde... Naile Sultan Yalısını kullanmış. Eski Gazi Osman Paşa Okulu. Hani Boğaz Köprüsü'nden geçerken sağ tarafta, aşağıda son yıllarda yanık olarak gördüğünüz ama bir zamanlar önce ortaokul sonra da İlki Okulu olarak kullanılan Gazi Muazzam Osman bina. Paşa Okulu. Muazzam Bina diye yanmıştı bu bina. E, fakat yandıktan sonra benim biraz önce dediğim o denilen şey galiba kolay oluyormuş. İlk önce yaralı bir ceset gibi bırakıldı Boğaz. Boğaz'ın tam ortasında bu bina. Etrafında otopark yapılarak kullanılan araçlar dizilmeye başladı. E, ve şimdi de otel oluyormuş. Ki bununla da alakalı rivayetler vardı. Ge gene iddialar vardı. Tekrardan okul olarak hizmet verecek diye. Ama otel oluyormuş. Oluyor evet, değil kolay mi? kolay oluyormuş. O kadar da zor değilmiş. Evet, yani elektrik kontağı sanki uhrevi, kozmik, engellenemez bir şey ya da kaderin bir oyunu gibi deniyor ki demiş Erces, Çok haklı. Yani... Yani başka yerlerinde böyle bir şey yok. Bir mitos yaratılıyor. Evet. Böyle bir... ...durum var. Arkasından... ...başka... ...haberlere geçmeden bir kısa ara verelim. Sonra devam edelim. Birçok konuşacak... Az, ...özet de olsa konuşacak bazı konular var. Açık gazete. Açık gazete. Açık gazete. gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Bir büyük önemli haber daha var. Biraz gözlerden kaçması ihtimaline karşı kaygısıyla ona da dönelim dedik. İstanbul'a yapılacak 150 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı için 3 Mayıs'ta ihaleye çıkılacağı haberi var. 7 milyar avroyu bulabilecek bir proje. Dünyanın en büyük hava limanı yapılacakmış. Türkiye'nin Gigantizm yani dev ve hastalığının e, tutkusunun bir uzantısı olarak devam ediyor. Dünyada da var şüphesiz ki ama Türkiye'de dört nala alabildiğine dizginlenememiş bir şekilde gidiyor. Bakan Binali Yıldırım 120 bin kişiye istihdam sallanacağını söylemiş ve hava 7 milyar avroya rahatlayacak diye vermiş. Orta sayfasından ekonomi sayfalarında Radikal Gazetesi bunun. Sonra habere bakıyoruz. İşte kullanılacak şu kadar demir bilmem kaç yüz bin ton. Kullanılacak çelik bilmem yüz küsur bin ton. Alüminyum şu kadar bin ton. Cam şu kadar bin ton diye gidiyor. Ve neler olacakmış. İşte yolcu köprüleri, ayrı terminal binaları, blok ve hava trafik kontrol kuleleri, ramp kontrol kuleleri adını bile bilmediğimiz... İşte bilmem ne APRON'u, VIP, kargo ve genel havacılık termini, devlet konuk evi filan yapılacakmış. Nasıl? Peki bunun neden yapılacağı, gerekçesi ne olduğunu söyleyen bir e, bilgiye rastlamadım. Şu anlamda, yani hava e, 7 milyar. Abro'ya rahatlayacak. Havada bir rahatsızlık mı vardı? Hava da aslında bir rahatsızlık var. Aynı konu şu anda İngiltere'de devam ediyor. İngiltere'deki bu yaşanan aşırı iklim olayları yüzünden kar yağışı yüzünden şu anda olan olay. Daha önce de seller vardı. Londra'da hava trafiği yok Bu iklim olayları yüzünden. Şimdi de İngiltere'de yaklaşık yani Gatwick, Stansted, Luton ve City şeyleri varmış. Havalimanları varmış. Heathrow'da dahil olmak üzere şimdi yeni bir havalimanı daha yapmak istiyorlar İngiltere'de Biliyor, yetmiyor diyorlar. Neden biliyorum. yetmiyorlar? Çünkü o kadar fazla iklim olayı gerçekleşiyor ki ve bunlardan ötürü uçuşlar aksıyor ki artık bunları daha fazla bu iklim olaylarına tetikleyecek olaylarla tamam, beraber Bunu yapıyorlar. unutalım. Havayı biz rahatlatamayız. Kışı e, ve iklim değişikliğinin yarattığı o korkunç yakın dün de e, Ümit Şahin'in. Açık programında söylediği gibi büyük bir soğuk dalgasına yol açıyor işte alçak ve yüksek basınç alanları arasındaki bu dengesizlikten doğan farktan meydana gelen bir duvar gibi önüne çekilip. Yani hava akımları e, eskisi gibi olamayacağı için kalıcı buz gibi e, durumlarda. Küresel ısınma küresel ...blok halinde... ...korkunç soğuklara da yol açabiliyor... Evet. ...öyle de diyebiliriz... ...fakat buna karşı yapılacak şey belli zaten... ...fosil yakıtları durdurmak vesaire vesaire salımları... ...ama ekonomik gerekçesi nedir... ...yani ekonomiye katkıları ne olacağını... ...katiyen söylememiş... ...sadece 150 bin kişi gibi... ...büyük bir istihdam var... ...150 milyon yolcu kapasitesi ve... ...büyük bir istihdam... ...yaratacağını söylüyor... ...ama... 120 bin kişiye istihdam diye böyle rastgele ortaya konmuş hiçbir hesaba dayandığını tahmin etmediğim bir rakam var. Fakat herhangi bir baktım bütün habere bu işte demir kaç yüz binlerce ton demir çelik alüminyum cam vesaire dışında ekonominin nasıl bir katkıda bulunacağını Söylememiş. Gazeteciler de sormamış kendisine. Gerekçeniz nedir Sayın Bakan dememişler. Şimdi ama o zaman dönüp bakmak lazım. 3 Ekim tarihinde George Monbihan'ın Guardian'da yazdığı bir yazı var. Evet. Ee, bu İngiltere'de yapılan bütün, İngiltere'de de aynı tartışma var. Yeni hava limanı yapılması filan bastırıyor e, bakanlar. Tim Yeo ve George da e, muhafazakar parayetten bastırıyorlar. Fakat şöyle bir şey varmış. Bütün bilinen algılar dışında, bunu işte Türkiye'den gazetecilerin de bakana hemen sormaları gereken, yani dünkü basın toplantısında işte neyse açıklamasında sormadılarsa önlerinde daha epey şey var, muazzam büyüklükte bir 7 milyar avroluk korkunç bir yatırımdan bahsediliyor bunun boşa olup olmadığını sormaları lazım bence gazetecilerin çünkü mesela Britanya için yapılan bir rapora göre 2000'den bu yana yani son 12 sene içinde bilinen yani halkta hepimizde olan kanaatin tamamen aksine yükselmiyormuş biznes yani iş seyahatleri, uçuşları sayısı artmadığı gibi dramatik bir şekilde düşüyormuş. Çarpıcı düşme rakamları var. Yani 2000'den bu yana bu iş seyahatleri için yapılan uçuşlar yüzde 25 düşüş kaydetmiş. Tabii ki resesyon da var ayrıca ekonomide fakat düşüş çok daha hem işte yani karların... ...işletmelerdeki karların düşmesi hem de ekonominin hacmindeki küçülmeden çok daha dramatik. Ve böylece iki sonuç çıkıyor. Bunların işte Yıldırım'a hemen aktarılması ve ne diyorsunuz Sayın Bakan diye sorulmasında çok fayda var. Bir tanesi iş, iş aleminde uçuşlar birçok şirket tarafından bir lüks olarak kabul ediliyormuş bir zorunluluk değil ve şartlar zorlandığında ilk kestikleri hemen bu uçuşlar oluyor bu seferle. Tespit edilmiş araştırmada. Evet. İkincisi şirketler çok gelişkin olan başka bir teknolojiden yani uluslararası konf kon konferansları internet üzerinden yapmayı işte Skype ya da başka araçlarla büyük bir rahatlıkla giderek daha fazla sayıda arttırmaya başlamışlar. Mesela en büyük bankalardan biri Lloyds'un örneğine ee, bakalım 2009'da e, yeni bir politika izledik diyor Lloyds Bank sözcüsü 143 bin seyahati kestik diyor tasarruf amacıyla 2008'e göre bir yıl içinde 143 bin iş seyahatini azaltmışlar tasarruf etmişler onun yerine telekonferanslara girişmişler. 2009'da yüzde 40 oranında artmış 1.1 milyon telekonferans gerçekleştirmişler. Yüzde 73'lük bir artış var 2009'dan 2010'a ve 1,9 milyon 1 milyon bine çıkmış telekon. Yani hem para tasarruf ediyorsun, hem zamandan kazanıyorsun, hem performans yükseliyor. Tabii şeyden hiç bahsedilmiyor. Onun umurunda değil zaten Lloyd'un, Kimsenin de değil. bu uçuşların küresel iklime ne kadar korkunç bir zarar verdiği. Fakat daha ilginç bir araştırma var. Böyle rakamlar Türkiye içinde var mı bilmiyorum ama Britanya'da oturanlar Birleşik Krallık sakinleri için uçuşların, seferlerin ne kadar iş amaçlı biliyor musun? Yüzde on ikisi sadece yani %10'dan biraz fazlası iş amaçlı. Geri kalanını ne? Geri kalanları mi? tamamen turistik tatiller için %66'sı yani 2 ikisi ve daha küçük bir kısmı da 5'te 5i de %20'si de dostları, ahbapları işte hasta ziyaretleri göreceğin geldiği insanlara gitmek için. Bir başka e, araştırma daha var. Hepsi bunların Britanya'dan tabii. 2010'da yapılmış. A, B ve C1 gruplarındaki sosyoekonomik gruplardaki insanlar yani sadece üst orta sınıfa mensup olanlar, varlıklılar kullanıyorlarmış. Ve şeyleri uçuşları D ve E sınıfına giren yani alt orta sınıf diyelim daha yoksul olan kesimler ne kadar kullanıyormuş biliyor musun uçağı? %8 sadece. Oysa bu sınıflar İngiltere'de, Britanya nüfusunun yüzde %24, 24'te birini oluşturuyorlarmış, yüzde 24'ünü. Buna rağmen yüzde 8 kullanıyorlarmış. Yani ve hiçbir şekilde yoksul insanların uçak kullanma şeyi de artmıyor. Daha başka bir deyişle söyleyecek olursak, işte binadı Yıldırım'a ve bütün bu anlayıştaki yöneticilere yöneltilmesi gereken en önemli soru şu. ...yeni hava limanları... ...yeni pistler açılması... ...onların uçuş yolları... ...üzerinde mesela şimdi planını da... ...vermiş... ...nerede yapılacağı filan da korkunç... Böyle. Evet, ...terkos gölünün hemen yan tarafında... ...yapılacak... Evet. ...feci bir... E ...ekolojik açıdan oldukça zengin bir yer... ...yerin hemen yanı başında yapılacak... Evet, Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpınar yerleşim... ...yerleri arasında Karadeniz... ...sahil şeridinde 77 milyon... ...metrekare alana tamamen böyle boş bir şey yapılıyor. İşte bu rakamlarını anlattım ve onun altında yaşayan insanlar pislerin orada hem gürültüden hem de hava kirliliğinden bir kere mahvolacaklar ama kaçacak yerleri yok. Çünkü orantısız olarak orada yaşayan insanlar zaten yoksul kesimlerden oluştuğu için kaçacak yerleri de yok. Kalıyorlar. İkincisi iklim değişikliğine yol açtığı için bütün hayatta herkesin hayatı kararacak bu yeni fosil yakıtlar, yüz, binlerce uçuşun getireceği şey. Ve sadece e, nüfusun daha zengin olan kesimlerinin tatillerini kolaylaştırmak için yapılacak bir şey. Ve hakikaten bu açıklama... Çok önemli sorulara muhtaç yani tamamen iş zengin kesimin lehine olan bir durum ve başka herhangi bir kimsenin yararı olacağı binelli Yıldırım'ın verdiği bu afaki 120 binlik istihdam dışında ki katiyen ihtimal yok öyle bir şey pembe tablolar çiziliyor. Bunun sorun yatırılması lazım. Yani herhalde bir kampanya başlayabilir. Evet. Bu pembe tabloları çizen sadece Binali Yıldırım değildi. Aynı zamanda Taner Yıldız. Enerji Bakanı Taner Yıldız da. Şüphesiz. Dün e, pembe tablo çizdi. Model şuymuş. Kafasında tasarladı Taner Yıldız'ın. Finansmanı bulacaksınız. Yapacaksınız. İşleteceksiniz. Riskleri üzerinize alacaksınız. Ve piyasa modeliyle buluşturacaksınız. Genel yapımız bu demiş. Peki bu Riskleri üzerinize alacaksınız dediği yapı i̇ş, ne olabilir sizce? İnsanların alacak herhalde ama işte ben biraz önce Britanya'daki çok ayrıntılı araştırma, yeni taze araştırmalara dayanarak yaptığımız kıyaslamada böyle bir durum çıkıyor. Ama daha fazla üzerinde konuşacak zamanımız kalmadı. Bu var. onunla alakalı bir haber değil. Riskleri üzerine alacaksınız dediği şey, yani riski hmm. üzerimize alacağız dediği şey, SINAPO kurulması planlanan 3. nükleer santral. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Firma seçimi, firma seçimi konusunda. Firma seçimi konusunda son aşamaya gelindiğini söylemiş bu üçüncü nükleer santral için ve bundan sonra da yapacakları planı da e, yine bir enerji açığı olduğundan bahsetmiş Türkiye'nin ve bu gittikçe büyüdüğünden bahsetmiş bu tip argümanlarla beraber modelinin tekrardan belirlemek gerekirse finansmanı bulmak, yapmak, işletmek ve riskleri üstüne almak olarak üstlerini almak olarak gelmiş ama bu risklerin hangi riskler olduğundan da bahsetmemiş. Bu risklerin geçtiğimiz senelerde Fukushima'da, ondan önceki senelerde de Çernobil'de çok net bir şekilde nasıl üstlerini alındığını insanların ve bunlardan neler evet. e, çektiğini görmüş olduk. Ama tanellikle bu şekilde konuşuyor. Üçüncü liman meselesi, limanı meselesi ölümcül derecede can alıcı önem taşıyor. Mutlaka tekrar üzerine döneceğiz ve üzerinde konuşmaya devam edeceğiz dönüp. Bir de hazır böyle ekonomik pembe tablolardan bahsederken IMF'nin son raporundan da bahsedelim. Uluslararası para fonu. Yeni bir uyarıda bulunmuş ve küresel ekonomilerde bir düzelme yok. Ve yani büyümeyi artırmaya yönelik hükümet çabalarına rağmen bütün global ekonomide mesela Avrozon bölgesinde resesyonun devam edeceği 2013'te daha önce halbuki kendi tahminleri bile büyümeymiş. Şimdi büyüme olmayacak, küçülme oluyor. Ve bütün rakamlar revize edilmiş. Dünya Bankası da aynı şekilde büyüme şeylerini geri almıştı, revize etmişti. Bunları da hesaba katmak şüphesiz ki gerekiyor. Geçelim ama. En önemli haberlerden biri de şeyi söyleyelim. Evet. Ant dağlarının tropik kısmında buzulların yarısına yakın kadar varan bir oranda eridiğini gösteren müthiş bir araştırma var. Güney Amerika kıtasında on milyonlarca kişinin içme ve yeme içmesini tabi hem içme suyu hem de onunla arazilerini sulama besin kaynakları. Son buzullar son 300 yılın en hızlı erime sürecine girmiş e, tropik Ant dağları diye adlandırılıyor ve büyük bir su sıkıntısı açlık Peru'da Santa Nehri Vadisi başta olmak üzere Bolivya'nın La Paz kenti gibi büyük kentlerde büyük sorunlarla karşılaşacaklar ve Bolivya'daki çakal buzullarının neredeyse tümüyle yok olduğunu kaydediyor. Bunu yıllardır tam bu noktadan da şey yapabilecektik zaten. Bir tane iyi haber vereyim. Yani Avrupa'nın bütün eski çevre felaketlerinden hiçbir ders almadığını gösteren de yepyeni bir rapor çıktı. Yani sen demin Çernobil dedin ne Çernobil'den ne böcek öldürücü DDT'nin kullanımından ne genetik bakımdan değiştirilmiş organizmaların zararlarından ne de nanoteknolojiden 800 sayfalık bütün bunları kale almadığını söyleyen 800 sayfalık bir Avrupa Çevre Ajansı'nın raporu var. Binlerce ve binlerce, yüz binlerce hayat kurtarılabilirdi ve ekosistemlere zarar önlenebilirdi eğer uyarılar dikkate alınsa ve bu konuda bir özen gösterilseydi deniyor. Evet, Türkiye'ye geri dönelim isterseniz. Bir iyi haberi vereyim. Tabii. Günün en önemli iyi haberi Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski çevre kuruluşu. Yani çevrenin lafı bile edilmezken. Öncü bir takım şairlerin giriştiği, hayalci insanların giriştiği kurduğu Sierra Club var. Muhtemelen dünyanın en eski çevre aktiv örgütlenmesi. 120 yıldır kullandığı temel ilkeyi değiştirme kararı almış. Yasal, daima her yaptığımız şey kanunlara uygun olarak protesto yapacağız yapacaksak di diyen örgüt. Grubun yöneticisi artık zaman bitiyor. İklim değişikliği, iklim felaketini önlemek için zaman bitiyor. 120 yıldır geçerli ilke bitmiştir diye grubun üyelerine bir mektup göndermiş. <gülüyor> Ve demiş ki biz her türlü kanuni yolu kullanarak hedeflerimize ulaşma ilkesini benimsiyorduk. Böylece tarihimizle ama şimdi tarihimizde ilk defa olarak ötesine geçeceğiz demişler. Bize soracaklar herhalde ne kadar çok, niye bu kadar beklediniz diye ama maalesef şimdi artık herhangi bir gezegenin iklimindeki dengesizliği durdurmak için herhangi bir eyleme geçmiyor hükümet. Bu umut gitmesin diye başlıyoruz ve gelecek ay Beyaz Ev'in önündeki bu 350 org tarafından bir McKibben ve arkadaşları tarafından yapılacak tarihin en büyük gösterisine tam üyelerle katılmaya ve gerekirse de gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya hazır olduklarını bildirmişler. Bu çok çok önemli bir haber bence. Tarihi önemi var. Ve Sierra Club'ın üyelerine böyle tutuklanmayı da gerekirse göz altında göz alırsınız diyen sayı kaç biliyor musun? Sierra Club'ın üyeleri Tabii. 1 milyon üzerinde üyesi var. Yani bu <gülüyor> her şeyi değiştirebilecek bir Nicelikte niteliği değiştirebilecek bir şey Bugün verdiğiniz haberler arasında en iyisi galiba buydu En umut verici buydu 17 Şubat'ta büyük bir yürüyüş var Keystone Excel Bir iyi haber daha vereyim Keystone konusundaki kararı Mart'a kadar ertelemiş Obama Mart'a kadar Evet ay. Sebep olarak ne göstermiş peki? göstermemiş bildiğim kadarıyla. semek yapılabiliyormuş. Sebep göstermeden iptal edebilmek. Evet. evet. Çok önemli aslında o da. Çünkü bahara kadar erteleyeceğim demiş Nebraska eyaleti de yeni bir yoldan geçmesi kararı almış. O da iyi bir haber. Yani olmuyor Kızılderililerin yerlerin topraklarından geçmeyecek demiş. Evet, bu kadar iyi haber yeter galiba. Günün en kötü haberlerinden birine geçiyorum. Seri halde işlenmeye başlanan saldırılardan bahsediliyor Samatya'da. Dün de Samatya'da 83 yaşındaki Sultan Aykar evine girerken bir saldırı sonucunda gözünün görme yetisini kaybetmiş. Bu Samatya'da Ermeni kadınlara yönelik 4. saldırı ve mahalleli şaşkın ve tedirginmiş. Biyanetten Nilay Vard'ın haberine göre e, bu durum yaşanıyormuş. Ve saldırı sonrasında 83 yaşındaki Sultan Aykar'ın bir gözü kör olmuş. Ermenilerin yoğun yaşadığı Fatih ilçesine bağlı Samatya'da bir ay içerisinde hemen hepsi Ermeni ve yaşlı olan kadın. E, kadınlardan biri öldürülmüş Ve bu kadınlardan Bunu da söyledik zaten e, Bu kadınlardan saldırı sonucu Birinin gözü kör olduğu bir kadın da Kaçırılmak istenmiş e, Ve SSK'da Samad, e, SSK hastanesinde ameliyata alınan Sultan Aykar'ın kızı Menzer Etik ve Gülselen Aykar'da Ameliyat esnasında bir anete konuşmuşlar Ve saldırganı gördüklerini Aykar'ı tekmelediği sırada Gürültü duyan komşuların aşağı inerek ...saldırganı kaçmak zorunda kaldığından bahsetmişler. Çok şüphe uyandırıcı bir durum. Aynı bulgular yaşlı, savunmasız ve Ermeni. Ortak noktaları bu. Geçiyorum bunu da çünkü vakit maalesef çok dar. Bir yargı klasiği diye Milliyet Gazetesi'nin verdiği manşetten verdiği... ...çok önemli bence bir haberle de bitirebiliriz bu saati. Rahip Padoveze'yi öldüren Murat Altın savunmasında... İlişki teklif ettiği için sinirlendim demiş. Bu yönde hiçbir delil olmamasına rağmen haksız tahrik var diyen yani. mahkemede İskenderun'da iki buçuk yıl önce psikopos Luigi Padovese'yi 63 yaşında öldüren Murat Altun'un 29 yaşında müebbet hapisinde yargılandığı davada bu savunma sayesinde sadece 15 yıl hapis cezası almış. Çünkü daha önce cinsel ilişkiye girdik yine talep etti psikolojin bozuldu açıklaması yapıyor. Rahip Padovez'in altının iddiasını destekleyen hiçbir delil yok. Ama savcı şüpheden şüphe sanık lehine. Yani şüpheden sanık yararlanır demiş. Neden? Böylece hukuka. Nedir? İşte hukukun genel ilkeleri e, şeyi diye. Şüphe yok ama. tanın şüphe, şüphe, şüphe sanıktan nasıl yararlanabiliyor? Işte. Yani Değil, Tahrikin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatlanması gerekir demiş avukat Cem Halavurt. Bu Burcu Karakaş'ın haberi günün haberi bir yargı klasiği diye verilmiş bu da böyle. Bir başka klasikte tabi Pınar Selek davası bugün kuvvetli bir şekilde görülecek. Onu da dün de etraflı bir şekilde vermiştik çok ciddi bir. Evet Berat kararı üç kez bozulan Pınar Selek'in davasından bahsediyorsunuz bugün görülüyor ve e, hem yurt dışından hem de yurt içinden Tanaz platformundan gibi bu tip or, e, organizasyondan gelen insanlar gene çalınatlısionünde Pınar Sali'yi desteklemek için ve e, Tanık de, göstermek de ders için orada boykotu, olacaklar. Gravide evet. var çok büyük bir olay olarak da devam ediliyor. Ee, şeye geçmek zorundayız. Ee, çevre e, ekoloji hareketleri gündeminde kiminle. E, ...Feyzi konuşur. Su Kanunu tasarısını konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Feyzi Bey. Günaydın. Günaydınlar. Evet Günaydın. Su, su kanunu tasarısını bize birazcık özetle, özetler misiniz? Gerçi çok sıkışık zamanda bunları konuşmak zorunda kalıyoruz ama e, düzenli olarak da başka programlarla da takviye ederek böyle devam ediyoruz. Çok faydalı olduğu düşüncesindeyim. Ya, aslında Açık Radyo'da e, Suyun gündem programında arkadaşlar bu konuyu Evet. eline boyuna ama ben e, hani Değinmemiz gereken Başka da var Onların da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum Özellikle Biliyorsunuz Su kanunu tasarısı e, Ekim ayında Türkiye'nin gündemine geldi Bu hazırlanan üçüncü taslak Tasarı tasla Avrupa Birliği Su direktifi doğrultusunda 2000 yılında kabul edilen Su direktifi doğrultusunda Türkiye'deki su kaynaklarının korunmasına yönelik Böyle bir çalışma hızlandırıldı. Ee, ilk taslak 2005 yılında bir Hollanda ajansına hazırlanmıştı. ve e, O taslakla hazırlanan taslakla bu taslak arasında hem çok ciddi farklılıklar var hem de ciddi politik dönüşümleri işaret ediyor. Ne gibi bunlar? Kısaca onlardan bahsedeyim. Ee, şimdi su direktifi öncelikli olarak tüm algı birliği sürecinde sunuldu. E, Su kaynaklarının yarısına yakını kirlenmiş durumda ve özellikle Avrupa Birliği 2015 yılına kadar su kaynaklarının kullanılabilir hale gelmesiyle ilgili bir politika benimsedi. Burada temel ilkeler ücretlendirme, su, suların tam maliyetinin karşılanması yani amortisman gibi gider maliyetlerinin karşılanması kirletin öder ilkesiydi. Yani tüm bir 80 sonrası neoliberal ilkeler. İktisadı politikaları ama bununla birlikte de e, su sürecinin aktif unsurları olan dileşenlerle bu süreci örgütlemek. Yani sivil toplum kuruluşları, e, şirketler ve devlet, hükümet birlikte bu süreci örgütleyecekti. 2005 yılındaki taslak nispeten aynı ilkeleri benimse de, de daha katılımcı bir model öngörüyor ve e, 9. maddesinde Su kaynaklarını kirleten yatırımların DCY tarafından kapatılacağı yönde bir düzenleme vardı. Ee, şimdi önümüzde duran yasa taslağı gerçek bir liberalizasyon sürecinin ürünü olarak duruyor ve tüm e, su hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi su kaynaklarının piyasalastırılmasının önüne açan bir düzenleme ve burada tüm yetki hükümete ve su e, konseyine vermiş durumda. Bir planlama mantığı çerçevesinde e, su havzalarının planlama çerçevesinde su direktifiyle uyumlu hale getirilecek ve düzenleme içirilmiş gibi görünse de aslında e, su direktifi özel olarak pek çok ülkeden geçen nehir sisteminin ve suyun e, ekolojik niteliği itibariyle bir ulusal sınıra bağlı kalın maksızın korunmasından yönelik bir perspektif sunarken... Bizim su kanı tasarımız her konuda olduğu gibi milli bir su kanunu. Ee, su havzaları Türkiye'de birincisi Frat Dicle Havzası, ikincisi e, Trakya'daki sularla ilgili havza sistemi, milli havza sistemi esas alınarak kurulması persektifi geliştirmiş. Bunun sonucunda da bu milli su havzası sistemimiz özellikle buralarda çok ciddi sıkıntılar yaratacak gibi görünüyor. Bunun sonucunda Türkiye biliyorsunuz, işte yıllardır rezerv halinde tutulan ısrancadaki biyosfer rezervalarının projesini elinin altında tutuyor. Bir diğer yandan ulus su ile ilgili uygulamalar devam ediyor, ulus su borcu ile ilgili uygulamalar devam ediyor. Yani su kaynaklarının piyasalaştırılması ile ilgili mevcut. Yani 90'lardan 80'lerden beri devam eden perspektifin dışında bir de böyle bir milli krizle karşı karşıyayız kanun ile ilgili buralardaki e, enerjiye yüzü enerji üretimine yüzü politikalarımız nedeniyle e, ciddi sıkıntılar yaşanacakmış gibi görünüyor evet. Çok önemli. Peki çok daralan vakitte bir de şeyi sormak istiyorum. Yani bununla bir kere herhangi bir şekilde kamu yansıtılmadan bırakın geniş çapta bu herkesin hayatını birinci derecede ilgilendiren su hakkı meselesini tartışmayın. Bu konuda bilgi dahi verilmeden yapılan kanun değişikliklerinden bahsediyoruz. Peki bununla mücadele yolu bir, 30 saniye gibi bir dakika içinde söyler misiniz? Lütfen. Tabii bu, bu, bu konuda iki tane deneyim var. Dünyada birisi Bolivya Anayasası. Bolivya Anayasası'nı biliyorsunuz takip edebildiğiniz bilgi evet, geçtiğimiz evet. günlerde bir çevirisini yapmıştık. Kitap olarak da basıldı. Bolivya Anayasası Demokrasi ve Özel diye. Orada suyun hakkının tanınması, halkların çeşitliliğini korunmasıyla birlikte sağlanan bir hak ve bunun sonucunda bir anayasal mücadele kazanıldı. Bir diğeri de Avrupa Birliği politikalarında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte suyu ticarileştirerek koruma. E bu ikisinden bir tercih edilecek. Bir de ara Türkiye'de geliştirilen bunun anayasaya girmesiyle ilgili bir mücadele bir yanıyla yürüyor. Yani anayasaya su hakkını koyarak... <gülüyor> bunu korumaktan ziyade e, suyun diğer halkların haklarıyla birlikte çünkü halkların haklarıyla birlikte korunacak, politikleşecek bir mesele olarak görmek lazım. Yani e, suyun korunması Türkiye'de e, işin açıkçası milliyetçi muhafazakar çizginin e, gerilemesi hattıyla mümkün olabilecek bir politik olarak soruyor Çünkü suyun nasıl kullanılacağı aynı zamanda halkların Dillerini nasıl kullanacağı, kendi çeşitliklerini nasıl sağlayacağı meselesinden çok da bağımsız değil. Şu anda Türkiye'de tek tip bir tarım, tek tip bir endüstriyel model uygulanıyor. Bunun sonucunda da su da tamamen endüstriye hizmet edecek bir mal olarak organize ediliyor. Evet, Bu de... teki bir kırılma suyu da koruyacak, bize perspektifi sağlar. Çok teşekkürler Feneri Bey. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Ekoloji hareketleri gündemi çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor açık gaste nereye doğru Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Parça parça birçok önemli ve bir, birbiriyle de hem bağlantılı hem de uzaktan da olsa bağlantılı evet. haberler var. Bir ufuk küçük bir ufuk turu, ufuk turu yapacağız. atalım ama sonunda da Kürt çatışması çözümüne gelelim. Çünkü orada yani bir, bir iki... ...selam etmek gerekiyor. Bir gelişme var. Evet, nereden başlayalım? 24 Ocak'la başlayalım. Bugün evet. 24 Ocak. ...taksimde hatırlatma yaptınız mı? İşitemedim. Yapmadık. 24 Ocak kararları 1980. Doğru. Değil mi? Evet. Yani kötü evet. Türk Türkiye'nin evet, yani günahıyla sevabıyla 24 Ocak kararları yani neoliberal eee ...hakimiyetin... E, ...memlekete adım attığı değil mi... ...gün... Evet, ...ben şimdi hatamı da yüzüme vurmuş oldun ...notlarım da varmış... <gülüyor> ...Başbakan Süleyman Demirel... ...başkanlığındaki hükümetçe alınan... Evet. ...24 Ocak kararları olarak... ...bilinen Ekonomik istikrar Programı... ...kamuoyuna açıklandı... De, evet, ...yani Türkiye'nin... <gülüyor> ...dünyayla tanışması bir anlamda tabii... ...yani küreselleşmeye ilk adım... 83'ten sonra Turgut Özal hükümetinin programının bel kemiğini oluşturan kararlar bunlar ama dediğim gibi günahıyla sevabıyla tabi burada yani bambaşka bir dünyaya adım attı Türkiye Evet. o andan itibaren bir 24 Ocak daha var yalnız o hep unutulur o da yani kanaatimce çok önemli ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın da yani başbakan olmuş muydu olmamış mıydı ondan da emin değilim. Daha belki de olmamıştı ama hayır, olmuştu olmuştu. 24 Ocak 2004. Ha, 2004 e, tabii 2003'te Tabii oldu. tabii 2004 elbette e, bu Kıbrıs e, ikinci andan planına giden yolun önünü açması yani boş kalan yerleri siz doldurun demesi. Ee, tarihi bir adımdır. O da tabi ikinci anlandı planı e, maalesef hayata geçemedi. Rumlar e, e, hayır o yaptılar referandumda güney ama e, iş bitmedi tabi. E, ve muhtemelen önümüzdeki günlerde yani hep söylüyorum 17 Şubat itibariyle Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı oluyor. Ve muhtemelen e, yeniden dosya e, açılıyor. Bunlar 24 Ocak hatırlatmaları. Evet. Evet yoğunluktan artık nefes alamaz haldeyiz. Hakikaten geçen hafta e, dünya kadar e, iş vardı, anma vardı, ölenler, kalanlar yani hakikaten inanılmaz bir yoğunluktu. Yani insanın ruh hali ve şuur halinin dayanamayacağı kadar ağır işler yaşandığı evet, bir de bizi düşün burada her gün bunları sıraya sokup ya bu, <gülüyor> hangisini yani. dışarıda bırakmadan ben Mehmet Ali bak başlamak istiyorum evet, Allah rahmet eylesin çok çok iyi şeyler çıktı üzerine yazılar çıktı hakikaten onlara ilave edecek pek bir şey yok ...ezberi içeriden bozardı... Mehmet Ali Abi Galatasaraylı'ydı... Ee, ...ezberi içeriden bozardı... ...yani establishment içinden olup... E, ...ezberi içeriden bozmak... ...kolay bir şey değil... ...çünkü hainlik yaftası... E, ...yersin... Ee, ve de o, ...onun da başına bu geldi tabii... ...ondan sonra... Ve ...ama Türkiye'nin... ...yani yüz küsur yıl, yıldır... ...cebelleştiği bütün sorunlarla ilgili... ...ezber bozuculuk yapmıştı rahmetli... Yani kendi uslubuna ve meşrebine göre yapardı. Çok sert sözcükler kullanmazdı ama anlayan da anlardı. Yani e, e, Kürt çatışmasında olsun, e, Rumlarla olan ilişkilerde olsun, Yunanlılarla olan ilişkilerde olsun, askeriye konusunda olsun, askerinin tahakkümü konusunda olsun. Ermeni soykırımı kırımı meselesinde olsun yani her konuda yani dokunmadığı ezber dokunmadığı tabu kalmamıştı Allah rahmet eylesin. Evet ve yani bunda ufacık ilavede bulunabilirsem son yazısını posta gazetesinde evet. burada e, okudu. Cumhuriyet'ten evet. halkiden bahsediyordu. Halkiden de bahsediyor kadınlara uygulanan şiddetten bahsediyordu. Bir de Kürt meselesinin çözümüne yani üç parçalı bir son yazısını evet. yazmış. Hakikaten müthiş bir Evet. Hrant anmaları vardı tabii. Hrant haftasıydı. Bu Hrant anmaları artık biraz 24 Nisan 19 Ocak ikisi birlikte yürüyor dikkat edersen. Yani e, e, buradayız. E, herhalde doğru e, şey o bu adalet arayışı sürüyor ve artık adalet arayışı yani Hrant üzerinden Hrant'ın katli üzerinden adalet arayışı Diğer adalet arayışlarının da çekici gücü hal, e, haline gelmiş durumda. Bu çok önemli. Yeni bu. Yavaş yavaş oturuyor bu. Evet çok doğru e, bu. Hırhant anmaları üstelik Anadolu'ya da yayılıyor. Ben İstanbul'un dışında altı kent saydım. Ben Diyarbakır'daydım zaten e, bizzat. Ama onun dışında doğduğu yer Malatya. Evet. Çanakkale. İlk defa değil Çanakkale'de. Bodrum o da ilk defa değil, Ankara o da ilk defa değil ve esas İzmir, İzmir'de ilk defa grant e, anıldı. Evet, anlamlı bir... ve önemli evet. evet. Bir de arkadaşımız bu Hranting anma konuşmalarını düzenleyen komiteden Betülün de hatırlattığı bir şey vardı bana. Yani bir fotoğrafta akıllarda hoş bir şey o balkonda bizim burada katıldığımız anma evet. toplantısında Ağustos'ta. Yani Noam Chomsky'nin yanında Rakel Dink ve hidayet şefkatli Tuksal'la evet. Müslüman Yahudi ve Hristiyan evet. dünyanın da bir. Böyle birlikte bir tablosu vardı. Yani, yani gerçi Noam Chomsky'nin dinle herhangi bir ilgisi. O olmadı, fotoğrafı hakikaten. gördün mü? Ee, evet. Hat fotoğraf yayınlandı mı? Hayır yayınlanmadı. Yarın yayınlanıyor benim köşemde. Öyle mi? Ha çok güzel. Harika. İyi oldu diyeyim. Yorumsuz üstelik yani. <gülüyor> Yorumu sen yapmış oldun şimdi. Evet. Sen beni burada önüne aldın şeyde 24 Ocak'ta. Ben de karşı hamle olarak senin önünü aldım. <gülüyor> Chomsky'den söz açılmışken birlikteydik biliyorsun evet. bazı üniversitesindeki o sabah toplantısında Chomsky'ye sen Kuovadi mus dedin yani nereye gidiyoruz dedin ve o da müthiş bir cevap verdi değil mi evet. Marslılar dünyaya Marslılar varsa ve şu sırada Dünyaya bakıyorlarsa ya bunlar deli mi ne yapıyorlar? Evet, belli. Derlerdi gibi bir bir girizgahta bulundu, müthişti yani. Öldürücü bir mutasyona girmiş bunlar. Yani ölümcül bir mutasyona girmiş. Bu ölümcül mü, dönüşüm ve mutasyon sözcüğünü de ben de not ettim. İnsan aklı ile ilgili kullandı. Yani diğer evet. bütün canlılardan farklı olarak ölümcül mutasyona girmiş tek canlı dedi. Bu çok evet. her, hakikaten kayda değer bir ...bir ifadeydi... E, ...dördüncü konu... ...bu dünkü... E, ...Cemal Saydam... E, ...mülakatı bence çok hayırlı oldu... E, ...tekrar etmekte... ...yarar var bu çılgın projenin... E, ...yani bir tam bir çılgınlık... ...olduğunu e, gayet bilimsel... ...bir şekilde anlattı... E, ...yazısını belki açık... E, ...dergiye ve açık... E, ...radyo siteye, evet, onu e, ...koyabiliriz... ...diye düşünüyorum... Benim altını çizdiğim bir nokta var. Cemal Hoca'nın söylediklerinde bu Trakya'nın yeraltı suları meselesi. Yani ki hiç üzerinde hiç, hiç katıyan konu evet, durulmamış. Çok çok önemli bir Eğer o kanalı açarsanız oradaki sular da yani terkos falan yani İstanbul'u besleyen sular onlar aynı zamanda. Boşalıp gidecek işte. Hayır su, <gülüyor> somat yani tu, tuzlanacak. Tuzlanacak işte. <gülüyor> işte bitti. O zaman 3. Havalimanı için bir problem de kalmaz galiba tuzdan hemen evet. yan tarafında bu gün ne suyu içecek İstanbul İstanbul'un evet, burası da aynı Türkiye <gülüyor> tabi su ayak izi Edirne'den Düzce'ye kadar uzanıyor artık bu e, Melen suyunun da gelmesiyle birlikte o biliyorsun Ala Vala ile geldi ama o başka bir ilin suyu yani, yani hiçbir zaman bu sorular sorulmuyor evet. yani et, ya İstanbul Edirne'den Düzce'ye kadar bütün su havzalarını sömürüyor. Çok önemli bir başka biz bugün de şeyi de yakalamayı başardık kendimizi övmek gibi olmasın ama yani bu Bakan Binali Yıldırım'ın 3. havalimanının ne, ne kadar müthiş kaç bin ton alüminyum demir camla falan yapılacağını söylerken söylemediği çok önemli bir şey var. Yeniköy ve Akpınar yerleşim yerleri arasında 77 milyon metre karelik alana bütün bu suları da mahvedecek bir havalimanı yaptığını tabii tabii. ve bunun ekonomik olarak herhangi bir gerekçesinin de olmadığını biz bugün birazcık da İngiltere örneğiyle karşılaştırarak söyledik. Bu da ek olacak yani yıkıl. 7 bin hektar ağaç kesiliyor. Evet. Oradaki bütün sulak alak alanlar mahvoluyor. Artı tabi ikinci havaalanına ihtiyaç kalmıyor. Yani e, Yeşilköy muhtemelen e, Toki leşecek. Yani ona ihtiyaç yok. kalmaz ki iki tane. Ne yapacaksın? Yan yana onlar çünkü. Sonuç itibariyle. Zaten böyle bir ihtiyaç da yok. Ama, yok, tabii. ama kimse yok, tabii. sormuyor bunu. Yok, yani tabii, ekonomide. Yok. Mesela müthiş rakamlar var. Britanya'da 2000... %25 oranında azalmış uçuşlar ama modernlik İçine... zannediliyor şimdi rakamlar madem Türk Hava Yolları'ndan girdik 9 milyarlık bir cirosu var geçen sene açıklandı bu 9 milyarın %44'ü Türkiye'de kalıyor geriye kalanı başka yerde kalıyor çünkü çok fazla yurt dışı uçuş yapıyor ve bir fiyat politikaları var. Biliyorsun İstanbul aktarmalı uçuşlar dünyanın hakikaten en ucuz uçuşları. E bu ne oluyor? Bunun bir bedeli var. Ne o bedel? Al işte üçüncü havaalanı, hava kirliliği ve, yani ve bu iklim, ayak izi mümkün de En fazla kirleten, yani dünyayı en fazla kirletenlerden biri uçaklar o kerozenleriyle. Tabii tabii. Ee, ve yani üstelikte Gerçekten e, Rasyonel bir hesabı yok Çok azalıyor ve büyük Üçte ikisi iş, iş seyahati değilmiş İngiltere'dekilerin Üçte ikisi e, tatil için e, Varlıklı kesimin tatil seyahatleri Yüzde yirmisi de Bunun üstüne e, Dost ahbap akraba Ziyaretleri Sadece yüzde on ikisi e, Sadece yüzde on ikisi şeymiş işle ilgili ve bu da azalıyormuş Şöyle bir varsayımda bulunalım açık dergide, açık gazetede. Ee, malum bütün kirleten e, eski sanayileri gelişmiş ülkeler gelişmekte olanlara e, yolluyor. Onlar evet. da bayıla bayıla alıyorlar, onu gelişme zannediyorlar. Evet. Bence bu e, uçak yani hava e, taşımacılığı meselesi de öyle olacak herhalde. Böyle Türk Hava Yolları gibi... E, işte başarıya susamış, paraya susamış diyelim. Neyse. Yani daha doğrusu iddiaya susamış. <gülüyor> Hava yolları çıkacak herhalde bütün o Avrupa'nın yükünü taşıyacak. Onlar da tabii tabii ne güzel buyurun diyecekler. Aferin diyecekler. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> azı, sırtımızı sıvazlayacaklar. Ve biz de böyle bir, bir şey sanki çok önemli bir şeymiş gibi değil mi? Çünkü getirisi öyle aman aman bir getiri değil. Yok, yani. alakası yok. <gülüyor> Götürüsü korkunç aslında. Korkunç ama o hiçbir zaman tabii konuşulmuyor. Gelelim e, e, bu e, satır başlarından son noktaya. Bu Galatasaray Üniversitesi. Tabi bu daha çok konuşulacak. Bu bir polemik de başladı biliyorsun. Ee, verdiniz. Ee, bu mülki ve e, mahalli e, Erkan e, ben hiçbir ben hata yapılmadığını, her şeyin yolunda gittiğini, asayişin berk berkemal olduğunu e, falan söylüyor dünden beri. Hem vali hem belediye başkanı. Böyle bir şey yok. Ee, ve bunun e, Şeyleri var yani e, Hangi saatte ne yapıldı Bütün kayıtlar duruyor Dün Yasemin İnceoğlu e, Televizyonda söyledi zaten hoca e, Galatasaray Üniversitesi'nde Bu e, bu çok önemli Ve burada tabi yani geç mi kalındı Ne oldu falan mesele Ama esas bence püf noktası Burada yani bir kere daha Ne kadar talasafob Veya talasafobik bir bir halk olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı ve deniz, deniz kullanamadık. Deniz, deniz kenarında yanan bir binayı söndürmek için bence hesap mesele bu tabii Evet yani ben işte Mahmut Karaman'la programcılarımızda eski dostumuz Mahmut Karaman'la tesadüven konuşuyordum. O bu hukuk uluslararası bu tip meselelerde hukuk işlerine de bakıyor. Yani Beş temel meselenin bu gibi yerlerde dava konusu olduğunu ve incelendiğini şirketlerin ancak o zaman sözleşme yaptığını söylüyor. Taşımada olsun ya da bina bak, sigortada. Ee, ve beşinde de eksiklik ve ihmal olduğunu söyledi. Yani baştan sona önden işte sprinkler ya da dedektör gibi sistemler binada olmadığı gibi... ...müdahale etmek için gerekli hiçbir şey olmadığı, haberleşmenin olmadığı gibi... Yani textbook şeyi gibi, klasik bir okuma parçası gibi okunabilir diyor Galatasaray Denizden West. söndüren, bu söndüren zaten onların adı, 3 evet. tane varmış galiba. Bütün boğaz için. Ve bunlar da esas gemi söndürüyorlar tabii. Yani evet. karadaki bir yangını söndürme işlevleri pek yok. Evet. Ee, düşünebiliyor musun? Yani hakikaten yorumsuz yani. Evet. Evet, gelelim... Ee, Kürt çatışmasının çözümü meselesine burada bir iki, not ettiğim bir iki önemli gelişme var. Birincisi bu stalemate meselesi. Yani çözümün bedelinin çözümsüzlüğün bedelinden daha hafif olacağı algısı. Artı tarafların ne birinin ne ötekinin bu üçlü de olabilir. Bu çatışmadan galip ayrılamayacakları algısı. Şimdi bu Kürt çatışması gibi çok derin çatışmalarda, eski çatışmalarda, çatışmalarda bu iki algıya ulaşmak mümkün değil. Taraflar tarafından. O zaman ne oluyor? İlla bir üçüncü devreye giriyor. Yani o ara bulucu durumunda. ...veya e, akıl verici... ...veya... E, ...temennilerde bulunan, telkinlerde bulunan... ...bir üçüncü giriyor devreye. Sanırım... ...burada da böyle oldu. Tabi bunun... E, ...herhalde... E, ...suyu çıkacaktır yani bu... ...ama ben bunun... E, ...yani Amerika Birleşik Devletleri'nden... ...ve özellikle 2. Obama... E, ...hükümetinden başkası... ...olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunun... E, ne olduğunu, nasıl olduğunu herhalde yakında göreceğiz. Çünkü yani gidişat o kadar farklıydı ki yani 180 derecelik bir politika değişikliğine gidildi yani. İmralı ile görüşmelere, Abdullah Öcalan'la görüşmelere başlayınca hükümet. Ee, ve bu böyle kendiliğinden olabilecek bir şey değil. Üstelik yani başkanlık yolunda aslanlar gibi ilerliyordu başbakan. Yani bu milliyetçi oyları arkasına almış vaziyette. Yani yolunda gidiyordu. Yani rahatını ne, neden bozdu değil mi? yani Bu soru bence meşru ee, ve bu bir üçüncü aktör herhalde dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri yani bunun bu aynı zamanda da bu çatışma çözümünün bekası ve yani şeyi açısından yani ilerisi istikbali açısından da çok önemli tabi. Öyle birisinin ortalıkta olması bana sorar. Evet bugün bir de e, galiba tarafta var e, bir önemli sayılabilecek yeni gelişme. Ona da bir satırla değinelim. Yani Kandilli'den Kandil'den pardon hı hı. Murat Karayılan'dan İmralı sürecini etkileyecek önemli bir açıklama gelmiş ve bizim adımıza Öcalan'ın görüşmesi yeterlidir diye. Evet. Kandil son kararını verdi diyor. Önemli tabi. Tabi bu da çok önemli. Şimdi iki nokta daha var bununla ilgili. Bu önümüzdeki engellerden biri bir kere medya ve başta televizyonlar. Yani ben Hrant anması münasebesiyle Ziyarbekir'teydim malum. Orada tabi konuştum Kürtlerle. Ve gülüyorlar tabi. Yani bu cenazenin yani 100 binler deniyor. Yani yüz bin bile muazzam bir rakam tabii. Bu üç e, PKK üyesi olan e, Evet. kadının cenazesiyle ilgili e, bu otosansür konusunda gülüyorlar yani bunlar. Çünkü otosansür müthiş bir rahatlık. Yani bunu buna alıştın evet. mı kurtulamıyorsun. Evet. Bir de İmece televizyonu verdi biliyorsun tabii o zaman. Öyle mi? Bir ben de onu bir görmedim. PKG İmece verdi. O da Kablodan daha yapmıyor yayın, televizyon, televizyon, yani şeyden yapıyor, televizyon, İnternet televizyon, şöyle, internetten izlenebiliyor ee, ama diğerlerinin hiçbiri, hiçbiri vermedi, veremedi ve herhalde önümüzdeki dönemde yani büyük ihtiyaç olmasına rağmen en büyük engel bu televizyon medyası olacak. Evet çok önemli gerçekten de yani ben hatta benim aklımdan da tam bu noktada şöyle bir şey geçti. Mehmet Ali Birand'ın bütün e, hakkında söylediğimiz şeylere rağmen kendi kanalı, haber kanalı olan Kanal D'de verebilir miydi bilmiyorum. <gülüyor> Ama Cengiz Bey bir de dediğiniz şey de var. Ee, internet üzerinden artık yayın yapmaya başlayan kanallar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tabii. Belki bunun bir alternatif evet. olarak da görülebilir bu durum. Evet. İnşallah. Evet. Son olarak bu e, o da ete atlandı çünkü bu Türkiye'de hiç yakası açılmadık bir konu bilinmeyen bir konu bölgeselleşme meselesi ve ademi merkeziyet iki gün önce e, Barış ve Demokrasi Partisi e, Anayasa Uzlaşma e, Komisyonu'na yazıcı anayasayı yazan heyete yani e, bölgeselleşme ile ilgili çok önemli bir e, teklifte bulundu. 20 bölgeden söz ediliyor teklifte ayrıntısını görmedim gelir bugünlerde herhalde 20 bölgeye ayırıyor Türkiye'yi daha önce bu demokratik özellik üzerinden 25-26 deniyordu hükümet zaten 2004'ten itibaren 26 bölge üzerinde çalışmaya başladı bu Avrupa Birliği uyumu icabı, icabı onlar yani o 26 bölge var şimdilik yani 87 vilayet 81 vilayet bir dakika kaç 80 kaç vilayet Allah aşkına unuttum. 81 bildiğim kadarıyla 81 vilayet evet 26 bölgeye ayrılmış durumda zaten ve kalkınma ajansları da o şekilde kuruldu ee, dolayısıyla burada bir önemli bir adım bu ee, Tabi anayasanın e, işi değil kaç bölge olacağını tarif etmek böyle bir şey yok Bu yasaların işi Ama inşallah bu teklif Türkiye'de bir türlü başlayamayan veya yanlış başlayan Yani demokratik özellik çünkü olmayacak duadır Yani böyle tuhaf bir şey yani şuralar falan bir şeyden... ...Nuhu Nebi'den kalma bir... ...bir yapı... <gülüyor> evet. ...oluru olur yok... ...demek ki burada bir önemli bir... ...gelişme var en azından... ...BDP'nin fikriyatı açısından söylüyorum... ...ve bu Türkiye'deki... ...Ademi Merkeziyet ve gereği... ...tartışmasını nihayet... ...başlatırsa ne mutlu bize... ...ki bu yani... ...Kürt siyasetinin zaten... ...ki bu sadece BDP de değil... Yani buna işte hak parı da dahil etmek lazım. Bütün diğer Kürt partilerini de dahil etmek lazım. Hüdapar ne düşünüyor bilmiyorum ama bu talep yani bölgeselleşme talebi bütün Kürt siyasetinin talebi. Dolayısıyla bunu ciddiye almak ve üzerinde tartışmak lazım. Tabii MHP... Bu yolun yolcusu değil o zaten ciyak ciyak yani ne yapılsa hayır diyor artık Kürt çözümünü yani çatışmasının çözümünü ilgilendiren konularda AK Parti daha farklı bir yerde duruyor parti içerisinde bu konuda bir fikir birliği de Yok, Bence yok Hı -hı. Yani liberal Kanada yakın milletvekilleri Kürt milletvekilleri Falan bunu destekliyor Daha yani MHP Kökenli olanlar desteklemiyor Falan orada da kafalar epey karışık Tabi ve tabi Sorun burada CHP Yani CHP maalesef Bu Bu tartışmada yok Yani merkeziyetçi CHP'den daha hiçbir ses çıkmadı ve bana sorarsan da çıkmayacak inşallah yanılırım diye bitirelim. Evet çok teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar geleceğe bakışlar. Evet şimdi bir ara vereceğiz. aradan arayı mütakip bir e, uluslararası konferans dolayısıyla konuklarımız olacak nükleersiz bir dünya ve nükleer silahlardan kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu inşa etmek konulu bir e, büyük uluslararası konferans öncesinde bu cumartesi 26 Ocak e, olacak bir toplantı ondan önce bir e, I Can diye nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya adlı kuruluşun Türkiye koordinatörü Arife Köse ve Greenpeace Akdeniz tem, Akdeniz'i temsil eden Cenk Levi konuğumuz olacaklar ve bu uluslararası konferans hakkında kon, kon, kon, konferansta konuşulacak konuların içeriği konusunda da tartışacağız birazdan. Açık gazde.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 olduğunu da öğreniyoruz. Taksim Hill Oteli'nde Taksim'de yapılacak Aiken'in düzenlediği destekleyen kuruluşlarla birlikte. O konferans için konuşmak üzere burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, Arife istersen sizinle seninle başlayalım. Tamam. Ee, bu aslında mesela yıllardan beri e, Noam Chomsky'nin fevkalade önemli üstünde durduğu iki büyük tehlikeden biri olarak e, yani şey değil küresel iklim değişikliği bize hep bütün canlılar alemini çok büyük tehdit ediyor ama ona, onunla aynı derecede önemli olan bir de nükleer e, mahvolma tehlikesi var ve bunun üzerinde fazla durulmuyor silahlar kitle imha silahları. Bu konferansta neler ele alınıyor?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 Yıllık maliyeti 105 milyar dolar. Sadece bu silahları bu üstlerde korumak için gereken para bu. Evet, tut, Harcanan tutmanın para. Yani yerde tutmanın ya olduğu maliyeti. yerde tutmanın yıllık maliyeti 105 milyar dolar. E boşuna bir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 Diğer ülkelerde e, bu anlaşmaya taraf olmalarını, bu anlaşmayı imzalamış olmalarına rağmen bu silahı geliştirme eğilimine giriyorlar. Çünkü işte bugün Orta Doğu bunun çok güzel bir örneği, çok güzel bir e, şeyi aslında...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 O yüzden dediğiniz gibi bu çok ciddi bir şey tabii. Yani bunların hem kimin eline geçeceğini bilemezsiniz. Kontrolden, Kontrolden an, çıkması çıkar. çok an mümkün. Tabii evet. an meselesi yani. Bir de bu bunun çok... yanında galiba sözünüzü kestim ama e, NATO'nun şemsiyesi altında da Amerika Birleşik Devletleri tarafından evet. 240 nükleer evet. savaş başlı Belçika, Almanya, evet. İtalya ve Türkiye'de incelik üstünde de tutuluyor. Doğru. Ve bunların şeyi de, e, kullanımı da bu ülkelerde de söz sahibi oluyor galiba. Doğru. Cenk Hı. aslında o konuda daha... Belki, belki onun Cenk, evet, belki Cenk, biraz. Cenk evet. biraz da zaten <gülüyor> <Tarkıda> onu konuşturmadık <gülüyor> şu ana kadar. ve şey konusunda. <gülüyor> Tabii demiş olduğunuz gibi Amerika'nın özellikle... E, ...Türkiye başta olmak üzere pek çok başka ülkesinde e, nükleer silahları var. Bunları yaparken de e, bunu yapmasının sebebi de... E, ...kendisinin güvenlik politikasının bir parçası olaraktan bunu görmesi. Esasında Amerika'nın e, NATO'daki ve bu e, incirlikle konuşmuş olduğumuz zaman... Esasında Amerika'nın bir e, üst politikası var. Yurt dışında kurmuş olduğu üst politikaları var. Bunlara paralel olaraktan da e, bu politikanın bir parçası da Incirlik, e, 1950'li yıllarda kurulan bir e, üsten bahsediyoruz. Bugün 2013'te pek çok krizi geçiren, pek çok değişik siyasi gelişmeye de sahip olan bir süreçten sonra e, bugüne geliyor.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 Etrafındaki diğer tüm ülkelerin bir tehdit. Çünkü nükleer silahı ateşlemek de biliyorsunuz bir o kadar tehdit. Bunun kararını almak da bir o kadar büyük bir tehlike. E, zaten dünya bunu çok cesaretle yapılabilecek olan bir karar değil. Çok zor bir karar. Bunu dünyada iki kere görebildik, gördük. Maalesef bunu yaşadık. Hiroşima'da ve Nagasaki'de e, 45 yılında... Üç gün arayla değil mi? Evet, üç gün arayla, gün arayla. Yani ve, evet. İlk ve son oldu. İlk ve son. İnşallah... Böyle kalır ne diye. Şimdi ilk ve son oldu ama şimdi bakın orada 200 bin yakın insan ilk günlerde, ilk atıldığı günlerden itibaren öldü. Ama dünyada yapılan tüm nükleer denemelerde bugüne kadar olan insan sayısının kaybı ve ilerideki kayıplar 2.4 milyon olacak. Şimdi bir kere biz nükleerler denedik, e, kullanıldı insanlığa karşı. Ama nükleer denemelerde de esasında çok fazla sayıda insan e, hayatını kaybetti.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 Gözler ne seriyor zaten. Evet iki buçuk milyon insan tamam, tamamen pis pisine yani masum insanların yok olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Sırf insanlardan değil aynı yani zamanda kontamine sayısı... olan topraktan bahsediyoruz, işlenemeyen topraklardan, Hayvanlar... hayvanlardan ekoloji, ekolojik sistemden bahsediyoruz. Bunu böyle düşündüğümüz zaman gerçekten çok ama çok ciddi bir yıkımdan.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 aslında. Hmm. Ama varlar ve Türkiye ve Amerika da bunu açıklamıyor. Yani resmi hiçbir kaynaktan bunu öğrenemezsiniz. Ancak şey işte yazışmalardan, Wikileaks belgelerinde ortaya çıkan şeylerden, bilgilerden falan bunu hani şey yapabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Evet. Ama onun dışında resmi bir şey yok şimdi. İsrail de İsrail anlaşmaya taraf bile değil. Dolayısıyla hiç böyle bir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 Bir ülkeden bahsediyorum. Ama elindeki nükleer silahları da ıı, açıklamamak bu tehditin içine girebiliyor mu? Yani böyle bir tehdit var bu sebepten ötürü açıklamıyoruz gibi şimdi bir şey var? De, Yoksa arkada bir art niyet mi var? Şimdi bu art, şimdi art niyetten ediyorum. çok belki de İslam'ın en büyük savunma politikası gerçekten bir şeyin var olup var olmaması üzerinden kaynaklanıyor. Evet. Bir şeyin evet. var olmaması esasen en net olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu daha büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Çünkü siz silah envanterini açıkladığınız zaman...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 <gülüyor> korkunç bir tehlike altında kalmaya tamam, de devam böyle ediyorum. bir durum var. Yani. Çok enteresan ki Marş adaları biliyorsunuz dünyada en fazla nükleer denemelerin yapılmış <gülüyor> olduğu evet. adalardan bir tanesi. Evet. 1985 yılında Marshall Adaları'nın takım bir tane adadaki insanlar, yaşayanlar Greenpeace'e başvuruyorlar ve adalarının boşaltılmasını istiyorlar. Çünkü adalarda yapılan denemelerden dolayı radyo o bölgenin artık radyaliklerin arttığını ve kontamin olduğunu söylüyorlar. Ve gerçekten aynı Marşal Adaları bugün 2012 yılında, geçen sene özellikle İran'a karşı olan nükleer silah anlaşmasına veto veren ülke e, durumuna geliyor. Şimdi İsrail'in güvenlik konusuna baktığımızda esasında o bölgedeki... E,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 Tırnak içinde teknik bilgi verebilir misin? Bir de Ayken Ayken hareketinin nasıl bir e, yapıya sahip olduğunu Oldu. çünkü oldukça geniş ve dünya genelinden epey fazla evet. organizasyonu bir araya geldi bir şemsiye galiba. Evet Ayken ee, de başlayayım o zaman ben önce Ayken ee, yani nükleer silahların tamamen yasaklanması için uluslararası kampanya tam ismimiz bu 2007'de dünyada e, faaliyetine başladı 2012 yılının Mart ayında da Türkiye'deki çalışmalara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 Ee, Orta Doğu'dan, İsrail'den, İran'dan, e, Mısır'dan, Bahreyn'den e, konuşmacılarımız olacak. Greenpeace'ten, e, Türkiye'den Greenpeace'ten Hilal Atıcı ilk, ilk gündemin konuşmacılarından bir tanesi. Daha sonra NATO'nun nükleer politikası ve Orta Doğu'ya e, Doğu komşu ülkelerin bölgedeki rolünü konuşacağız. Burada tabii ki NATO'nun biraz önce bahsettiğimiz nükleer şemsiyesi, nükleer güvenlik politikası bu ne ifade ediyor? Türkiye burada nerede duruyor? İncirlik üstündeki nükleer bombalar Türkiye'nin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 Avrupa'da NATO karşıtı kampanyanın e, yürüten kişilerden bir tanesi. Dolayısıyla oradaki NATO karşıtı kampanyaları, faaliyetleri anlatacak bize. E, ikinci konuşmacımız oradaki Arif Ali Cang'ı kendisi İncil'lik üstüne dava açan İncil'lik üstünün gizli kararnameyle Amerika'nın kullanılmasına kullanımına verilmesine karşı dava açan avukattı. Bize bu gizli kararname süreçlerini Amerika'ya nasıl verildi, nasıl kullanılıyor, bütün bunlardan bahsedecek Yeşiller, ve, e, Yeşiller sol ve sol gele geleceğinde eş sözcüsü es aynı sözcüsü. zamanda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 ee, şey Bir kampanya ee, bize o süreçleri anlatacak kendisi ve son olarak da e, üçüncü gündemde nükleersiz bir Orta Doğu inşa etmek mümkün mü bizim rolümüz nedir le bitireceğiz toplantımızı çünkü nükleersiz bir Orta Doğu herkese güzel bir rüya gibi geliyor olsa ne güzel olur dediğimiz ama hani sanki çok da mümkün değilmiş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 Konuya ilişkin tartışmaları çünkü Mısır da İran'la birlikte nükleersiz Orta Doğu'nun başına çeken ülkelerden bir tanesi. Evet. E, aramızda olacak. Nasar burada olacak. Alken Bahreyn o da körfez ülkelerinde nükleer silahlanmaya da silahsızlanmaya ilişkin çalışmaları anlatacak. Ümit Şahin olacak yine küresel baktan küresel barış ve dert koalisyonundan ve aynı zamanda yeşiller ve sol gelecek parti Meclisi e, üyesi kendisi. Ee, o da yine Orta ilişkin kampanya yürüten küresel bakın bu konudaki şeylerini anlatacak. Bir de e, tabii bütün şeyde ben olacağım. Cenk'le birlikte. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet evet genel olarak böyle iyidir. bir hani, nükleer silahların etkileriyle başlayıp nükleersiz Orta biten bir toplantı. 26 olacak. Ocak. 26 Cumartesi Ocak. Cumartesi günü saat 11'de Taksim Hil Otel'de başlayacak. Herkese Açık. açık. Ücretsiz. Dolayısıyla herkesi bekleriz toplantımıza evet, diyelim. Bu arada ufak bir ilave de bulunayım. Ümit aynı zamanda bu temsillerinin yanı sıra açık radyoda. Evet, evet doğru. <gülüyor> Ufakçı evet, geçiş evet. e, yapan Ufa arkadaşlarımızdan bir evet. Ufak bir eklemede ben yapayım. Ümit Çay'ın de yakın zamanda yaptığı bir proje vardı. Bu konuyla da bağlantılı olarak. Nükleersiz.org sitesi hı. de evet. geçtiğimiz haftalarda yayına başladı. Bu konuyla da alakalı detaylı bilgileri nükleersiz.org sitesinden bulabilirsiniz. Bulabilir. Evet. Evet o zaman çok teşekkür ederiz Arife Köse ve Cenk Levy bizimle biz bunu ederiz. paylaştığınız için. E, biz e, bitirirken de arkadaşımız Mert'in bizim için seçtiği bir müzik parçasıyla da bitirmeyi uygun buluyoruz. E, Sanra ve Orkestrası'ndan nükleer savaş, <gülüyor> nükleer war. <gülüyor> Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Nuclear wall yeah Nuclear wall yeah talking about yeah. Nuclear wall yeah. Nuclear wall yeah The nuclear wall yeah talking about yeah. Nuclear wall yeah. If motherfucker Don't you know I'm talking about Nuclear war, yeah. they're talking about yeah. Nuclear war, yeah. it's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about talking about, about nuclear so wall, yeah. yeah. wall. Yeah. Yeah. have they push that button your asss gotta go go they're talking about talking about this nuclear wall they're talking about they talking about nuclear wall have to push that button if you push that button your asss got to go your got go that push that button Your ass got to go. go. blast you, blast you. So high in the sky, so high in the sky. Gonna blast you, so gonna blast you. So high in the sky, so high in sky. You can kiss your ass goodbye. Kiss your ass goodbye. You kiss your ass goodbye. Kiss your ass goodbye. You can push that button. If you push that button. If you push that button. If you push that button. Gonna blast your ass. So flex your ass, so high in like the sky, so high in sky. You kiss your ass, you kiss your ass. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. You kiss your ass, you kiss your ass. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. You can kiss your ass, kiss your ass. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. If they push that button, okay, if they push that button, if they push that button, if they push that button, they push that button, if they push that button. Kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye, goodbye, Kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye, goodbye, They're talking about. They're talking about nuclear war. Nuclear war. They're talking about. They're talking about nuclear war. Nuclear war. Radiation. Radiation. Mutation. Mutation. Radiation. Radiation, mutation, mutation, mutation, radiation, radiation, mutation, mutation. mutation fire, fire, fire, fire. Hydrogen bomb, atomic bomb, atomic bomb. That It's a motherfucker. a motherfucker. Don't you know? Don't you know? It's a motherfucker. a motherfucker. Don't you know? Don't you know? If they push that button, if they push that button, if they push that button, if they push that button, your ass got to go. Your ass got to go. Your got to go. Your ass got to go. It's a motherfucker. It's a motherfucker. If they push that button. that button, your ass got to go. got to go. What you gonna do? What you gonna do? Without your ass? Without your ass? What you gonna do? What you gonna do? Without, without, you. gonna you gonna do? without, without your ass? Without your ass? You. that, that, that your ass got to go. Your got to go. Oh, what you gonna do? Oh, what you gonna do? Without your ass? your Oh, what you gonna do? Don't you Don't you If they push that button If they push that, button, they push that, button, they push that button, Kiss your ass, Kiss your Goodbye Goodbye Goodbye Kiss your ass. Goodbye. Kiss your Goodbye Goodbye They're talking about They talking about nuclear war Nuclear war talking about talking about Mutations, radiation, radiation, mutations, radiation, right um, the the mm. the radiation. They, they push that button. If they push that button, they push that button. If they push that button, radiation, radiation. Makes mutation makes mutations, radiation, makes radiation. Makes mutation. makes mutations. They're talking about. They're talking about nuclear, war. nuclear war. Talking about, talking about nuclear war, nuclear war. Nuclear war. war. Fire. fire, fire, melting, melting, melting. melting. people. If they push that button, if they push it's that good. button, it's gonna blast you so high, it's we'll gonna blast you so high, up in the sky, right in, the sky. Up in, up in up. the sky. You can kiss your ass, you can you kiss, kiss your your ass. Ass. Goodbye, goodbye, goodbye. Farewell. farewell, farewell. Goodbye, ass, goodbye, ass, And. <laughs> good, good, good, good operation.